Radyo tiyatrosu İlk bakışta anlamsız gelebilir. Yazan Sema Göktaş Yöneten Kemal Bekir Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan Sanatçılar Neşe Gamze Yapar Sevil Zeynep Erkekli Hakan Oktay Korunan Semra Suna Selen Hasan Zafer Algöz Suna Gülen Algöz Behiye Bilgeşen, Latif Sadrettin Kılıç, Gülizar Tülin Oral, Rukiye Ayten Uncuoğlu, 1. Polis Tunç Günbay, 2. Polis Reha Özcan, Komiser Şahin Çelik. Hadi git yat anne. Ee, Canım nasılsa uyandım. Hem iyi ki uyanmışım. Bir rüyalar görüyordum. Aman ne rüya ne rüya. Hayır olsun anne. Ee, e. Sağ ol yavrum. Pek karışık. Nasıl desem şöyle arkamdan kovalıyorlar gibi koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum derken bir ormana giriyorum. Ama nasıl bir orman? Balta girmemiş. Hatta ağaçlar o kadar sık ki güneş ışığı bile sızmıyor. Gündüz mü, gece mi diye düşünüyorum. Neşe, dinliyor musun? Sus! Sus bakayım kerata. Ay iki laf ettirmiyor. Eee, eh, efendime söyleyeyim, bir koku. Ama ne koku, ne koku? Ay kereviz kokusu. Aa, bu koku nereden geliyor? Bakınıyorum etrafıma, bakınıyorum. Aman o da ne? Eğer ben kereviz ormanına girmemiş miyim? Koca koca kerevizler. Her biri ağaç gibi. Ağaç tam büyük. Ay, apışıp kaldım. Burası neresi Allah'ım diye düşünürken bir gürültü oluyor. Sanki birileri koşa koşa kereviz ormanına geliyor. Derken bir de baktım. Hey! Neşe, dinliyor musun? Hı -hı. Ay dalmışım anne. Aa, aa kızım. Bu yaramaz ayaklanana kadar işte böyle çektirir. Neyse efendime söyleyeyim bir ordu. Şahlanmış ordu üstüne üstüne geliyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Aa! O dene. Askerler sapsarı. Bir dene göreyim. Askerler limondan değil mi? Korkum o saat geçiyor. Ama birden arkamda bir gürültü daha. Ay dönüp bakıyorum. Ay ister inan ister inanma bir ordu daha. Aaa ne oluyor ayol ben sana mı anlatıyorum? Ee, ay sesini yükseltme anne. Ee, e, bacak kadar şey şimdiden evde borusunu öttürüyor. Tamam tamam tamam nerede kalmıştık? Ha, arkamdan bir ordu daha yaklaşıyorlar. Eyvah bu defa yandım Allah'ım diyorum. Meydan muharebesinin ortasına düşmüşüm. Ama o da ne? Bu ordunun askerleri de yumurtadan değil mi? <gülüyor> Limon askerlerle yumurta askerler birbirinin üstüne yürüyorlar. Ben ortalarında kaldım. Sağa kaçamam, sola kaçamam. Ay ellerimi açtım son duamı yapıyorum. Aaa Neşe. Hı. Ay, dinliyorum dinliyorum. Birden kar yağmaya başlıyor. Askerler şaşkın şaşkın duruyorlar. Ah duam tuttu. Yalnız kar biraz tuhaf. Hatta çok tuhaf. Amanın bu kar değil un. Basbayağı bildiğimiz un. Gökten lapa lapa un yağıyor. Allah'ım şimdi bu ne demek diye düşünürken uyanmışım. Sen iyi rüya yorumlarsın. Ne alamet bu? Hı? Hı, terbiyeli kereviz. Anlamadı <gülüyor> Yarın terbiyeli kereviz yaparız olur biter. Şunu dost doğru söylesene anne. Vallahi rüya gördüm kızım. Ay hem beğen gördüm. Aşk olsun. Peki, peki tamam. Sabah ver kapıcının eline listeyi manava gönder. Gerisini akşam ben hallederim. Oldum şimdi. Hadi iyi geceler. Eh, peki, madem canın terbiyeli kereviz istedi. <gülüyor> Çöpü almadı mı? Şşş. Ne var? O elindeki öyle? Hakan. Kapının önündeydi. Ver bakayım. Aa, kereviz, yumurta, un, limon. Aa, bu bir liste. Besbelli kapıcı düşürdü. Çağır da veri ver. Hiç sanmıyorum. Hadi içeri girelim. Ne var ne oluyor? Sesini yükseltme Sevil. Çok dikkatli olmalıyız. İyi ama neden? Her şeyi anlıyorum. Ay Hakan neyi anlıyorsun? Bunu kimin yazdığını. Bu kadar önemli mi? Basit bir malzeme listesi işte. Beni iyi dinle. Durumun vahameti burada. İlk bakışta her şey çok basit görünüyor tabii. Ama düşünen biri sözcüklerin ardındaki gerçek anlamı kavrayabilir. Nasıl yani? Başka bir anlamı mı var? Bakalım. Şimdilik bu bir varsayım tabii ama e, uyanık olmalıyız. Bu notu niçin sen değil de ben buldum? Niçin? E çünkü benim bulmam gerekiyordu. E yoksa her şey boşa gidebilirdi. Demek ki bu şahıs bizi tanıyor. Yani demek ki nasıl hareket edeceğimizi kestirebiliyor. Yalnızca bir tesadüf olamaz mı? Sevil Sevil Biraz kuşku. Kuşku duymayı öğrenmelisin. Ama her şey çok olağan. Dinle. Kağıttaki ilk sözcük kereviz. Yani kereviz, kereviz. Sen de düşünüyor musun? Bu sözcük neyi çağrıştırıyor? Bilmem. turşu şu. Yemek. Ha? Hayır hayır. Biraz hayal gücünü zorla. Bana öyle geliyor ki. Yani daha doğrusu. Daha doğrusu otur okur okumaz. Yani bunun böyle olduğunu anladım. Bilmece gibi konuşma. Neyi anladın? Ben kiminle kavga ettim? Ne zaman? Ee, canım zaman önemli değil E diyelim geçen yıl. Ay Hakan aradan koca bir yıl geçti. Olsun. Çoktan barıştınız. Canım ne fark eder? Önemli olan bir zamanlar kavga etmiş olmamız. Onun bana kereviz beyinli adam demiş olması yani. Sen de ona kereviz demetiyle vurmuştun ama. E, bırakalım bunları. Şimdi ipucuyla ilgilenelim. Yani bunu Latif Bey mi yazdı? Kesinlikle. Ama neden? Adamcağızın işi başından aşkın. Yöneticiliği bile bırakacakmış. Canım bunlar bahane. Ele güne karşı tabii öyle söyleyecek. Peki niye kereviz beyinli adam yazmamış da kereviz, yumurta, un, limon yazmış? ha Biraz saçma değil mi? Anlamıyorsun sevgilim. Bu bir şifre. İşe kerevizle başlamış. E çünkü muhatabı benim. Çok profesyonelce. Kerevizden sonra ne diyor? Yumurta. Düşünelim. Yumurta. Yani yumurta neyin simgesidir? Bilmem. <gülüyor> Tavuk olmasın. Üretim. Yumurta üretimin simgesidir. Hmm. Peki ben ne üretiyorum? Para. Aferin. Sonunda işi kavradın. Elbette. Çünkü darphanede çalışıyorum. Evet neyse. Şimdi devam edelim. Kereviz beyinli adam. Yani ben. Aklı sıra alay ediyor. Parayı. Paranı. Bak para. Neyse canım. Burası belirsiz. Cümlenin gelişine göre çözülecek herhalde. Ee, gelelim una. Neyi kastetmiş olabilir? Beyaz, yumuşak. Ha? Hamur. Evet. Elinin hamuru. Anladım. Sevil. Sevil bu sensin. Seni kastediyor Ben. Evet sen. Kereviz beyinli adam. Yani ben para karın Yemin aman tanrım. Ne oldu? sakin ol canım. Zaten ondan hep kuşkulanmıştım. Orada ne yazıyor? Korkuyorum Hakan. Biz de kendimizi savunacağız elbette. Elimiz kolumuz bağlı beklemeyeceğiz. Nasıl yani? Ya silahı varsa? O adam bir manyak. bunu ben bir yıl önce anlamıştım. Sen bile evet evet sen bile yönetici seçiminde gidip oyunu ona verdin. Evet ama nereden bilebilirdim? Düpedüz bizi tehdit ediyor oradan anne. En iyi savunma saldırıdır. Nasıl yani? Ona onun yöntemiyle karşılık vereceğiz. Sevgilim, sevgilim düşündüm de... ...ben bir süre için anneme gitsem. Uzun zamandır görüşememiştik de. Olmaz ha? olmaz çıldırdın mı? Senin hayatın tehlikede. Paraları getirmezsem... ...karımı limon gibi sıkacakmış. O bir manyak. <gülüyor> Latif, baksana. Kapının tokmağında ne buldum? İyi, sonra bakarım. Şimdi işim var. Sümsük herif, işte senin karına ilgin bu kadar çık Ayol eller kapıma maniler takıp gidiyor. Kocamın umurunda değil. Ne gündene kaldık ya Rabbi, eskiden kan çıkardı kan. Ne mani mi, ne manisi? E Ver şey bakayım. Hele şükür, hele şükür. Al, Kırık kırık yumurta, kerevizi limonla, avucunu yala Latif... Un emniyette. Aa gördün mü Latif diyor. Avucu yalayacakmışım ha? Yalayayım mı? Ne demek bu? Bana mı soruyorsun? Sana yazılmış işte. Un neyin şifresi? Söylesene. Anlamayacak mıyım sandın? Ne oluyor kuzum? Çocuklar saka yaptılar herhalde. At gitsin. Oh. Sen beni aptal mı sandın? Okudun, ezberledin artık imha edilebilir. Öyle değil mi? Kimlerle düşüp kalkıyorsun? Hı? Söyle. Gülizar sabrımı taşırma ha. Kimle düşüp kalkabilirim? Rahat bırak beni. Bir gazete okutmadın ya. Bu Latif ne oluyor? Hı? Dost doğru sana yazmış adam. Belki de bir kadın. Aa, sahi bana yazılmış değil mi? Çocuklar böyle yazar mı? Sen bunu kimden geldiğini bilmiyor musun? Ya nereden bileyim ilk kez görüyorum. Yazıyı da tanımadın mı? Saçmalama Gülizar. Elin yazısını nereden tanıyacakmışım? Zaten pek eciş zor okudum. Latif. Ne var? Ayol... Burada kötü bir şey yazıyor olmasın? ha Anlamadık anlamasını ama... ...kim bilir ne demek istiyorlar. Konuşsana. Ne diyeyim? Ben sana bırak şu yöneticiliği demedim mi? Canım ne ilgisi var? Allah Allah. E, düşmanın arttı yol Kıskanan çekemeyen <gülüyor> çoğaltı. Niye hemen kötüye çekiyorsun? Belki biri şaka yapmıştır. Böyle şaka olmaz. Bir şaka talimatlamışı hazırlayayım bari. <gülüyor> Gösteririm onlara ben. Kimlere? Kimlere? O apartmanda bu densizliği yapacak bir kişi var Kim o? 13 numara 13 numara mı? Hani şu terzi değil mi? Evet o Rukiye Aranızı iyi sanıyordum Sen hep sanırsın zaten Bir de yönetici olacaksın Kimseyi doğru dürüst tanıdığın yok Ne zaman provaya gitsem muhakkak laf dokundurur Yok göbeğim çıkıyormuş Basenlerim felaketmiş Yok bu aralar kilo almışım Her şey ortada ...kadın kıskançlıktan deliye dönmüş. Gül, gül bakalım. İnsanın niyeti bozuk olduktan sonra... ...kıskanacak bir şeyler bulur. E, kocam yönetici diye kıskanır. Bizim daire denizi görüyor diye kıskanır. Hiçbir şey bulamazsa... ...benin sihhatimi, güzelliğimi kıskanır. Bana bak Latif. Kızıyorum ama. Ya niye bunları açıkça yazmamış? Saçma sapan bir mektup bu. Kim demiş? Hı? Kim demiş saçma sapan diye? Anlayana sivrisinek saz. Ne diyor? Kırık kırık yumurta. Kerevizi limonla. Yani kerevizi yumurtaları limonu karıştır. Ne eksik? Un. Haa. İşte sana diyor ki avcunu yala. Elindeki malzeme ile terbiyeli kereviz yapamazsın. On emniyette. Ne demek bu? Ne demek? Hal anlayamadın mı? Niyet terbiyeli kerevizi seçmiş? Sana terbiyeli kereviz yapamazsın diyor. Ay, ay şimdi çıldıracağım. Kereviz, kerevizi terbiye edemezsin Latif. Yani karını terbiye edemezsin. Karın terbiyesizin teki diyor. Allah Allah. Allah Allah. Epes yani Gülizar nasıl da çözdün ya. Şimdi inandın mı? E inansam ne olacak? Latif sen insanı çıldırtırsın. Biraz tepki göster yok Bir şeyler yap. Karına hakaret ediyorlar ayol. Görmüyor musun? Kalk. Yürü gidiyoruz. Ama, ama nereye? 13 numaraya. Benim bölümde ona gereken cevabı vereceksin. Ama ama karıcığım bu pek akıllıca olmaz. Öyle mi Latif Beyciğim? He? Öyleyse akıllıca olanı sen bul. Canım ne kırıyorsun? Bakalım o mu yazdı? Hem niye kapısına gidecekmişiz? Biz de yazarız bir manili mektup. Olur biter. İyi. Hadi bırak o gazeteyi. Al eline kalemi kağıdı. Hı? Hadi sen ayol. Ne duruyorsun? Hadi başla. Başla! <Gülüyor> Unda var limonda, kır istediğin kadar yumurta. Kerevizin terbiyesi yerinde. Ruki Hayat ...biri sana şantaj yapar. E, aman Allah'ım. <gülüyor> Dikkat etsene iğneyi batırdım. Özür dilerim. Birden korkuttum beni Semra Hanım. Ne şantajı ki? Kim bana şantaj yapabilir? E, bilmiyorum ama ortada bir şantaj olduğu kesin. Peki ne istiyorlarmış? Yalnız bir kadından ne istedikleri belli değil Ay, Özür dilerim, özür dilerim Semra Hanım. Elimden kayın verdim. Her provada vücudu bu delik deşik ediyorsun. Bir garizim varsa açıkça söyle. Önce de ne heyecanlandım da. Tabii heyecanlanırsın. Kolay mı? Ay, Semra Hanım, ben yaşımı başımı aldım artık yani. Hadi hadi cami yıkılmış ama mihrap yerinde. Apartmanda benden başka yalnız kadın mı yok? Ee, canım şöyle dönüversene ha. Tamam. Or Orası tamam. öyle ama Hı. gönül bu. Ay Ruki. Ay vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. İstersen biraz ara verelim ha <gülüyor> biraz Hanım. Biraz dikkat et şekerim. Ara veremem. Sürüyle randevum Ay var. İyi ya. Peki, peki ne yapacağım ben şimdi? Düşün taşın cevabını ver. Ya başka bir şey istiyorsa? Yani doğru dürüst de yazmamış ki. Başka ne isteyecek? Para mı? Sende para ne güzel? Semra Hanım gözünü seveyim. Şunu bir daha oku sana. Okurum okumasını da anlayabilecek misin? Bak canım, bu işlerde bana güven. Ben öyle diyorsam öyledir. <gülüyor> Mafe -ma gele okuyalım. Un da var limon da. Hı -hı. Yani her şeyin var. Hı -hı. Kır istediğin kadar yumurta. Ne istersen neyi beğenirsen alırım diyor anlıyor musun? Evet. Kerevizin terbiyesi yerinde. Ya, artık bunu açıklamaya bile gerek yok. Yani bu tarafta her şey hazır seni bekliyorum. Hayır dersen olacaklardan sorumlu değilim diyor. Ay, sahi öyle mi diyor? Elbet şeker. Demek kerevizin terbiyesi yerinde. E canım bu kadar düşünecek ne <gülüyor> var? Öyle ya. Sadece <gülüyor> gecikmişse gecikeceğin kadar. Evet de olsun bitsin. Aaaa! Ay, Ruki bir daha gelmeyeceğim. Tamam, Bak o olacak tamam yani. Tamam Tamam. Zaten bitti canım. Şimdi... Hadi çıkar bakalım. Ay çok şükür. Semra Hanım. Evet canım. Peki ben kime cevap vereceğim? Ay Ruki. Çok hoşsun hayatım. Yok mu apartmanda hoşuna giden biri? Bilmem ki. Tamam tamam. Bunda utanacak bir şey yok. Sen yaz ben götürürüm. Kime? Uygun birine şekerim en uygununa. Ay nasıl yani öyle rastgele? Öf! Öf! öf, öf. Senin yüzünden geç kalıyorum. Dik kızma. Şey şimdi şimdi ben beş dakikada yazarım. Nerede kağıt nerede? Kalem dikkat tamam. et. Fazla kapalı olmasın. Hı. Ne demek istediğin anlaşılsın. Yeşil farım var ne? mı? Ne? Ha! Yok. Tam adamına sordun desene. Artık hafif makyaja başla. Ha. Peki... ...Semre Hanım... Evet? E, şey Yani şunu... ...sen yaz gözünü seveyim ha... ...sevaba girersin. Oy. Çabuk ver kağıdı kalemi. Bana bak... 3 kat iyi mi? Anlamadım. Üçüncü katta bir yere bırakırım. Zaten yolumun üstünde. Oldu mu? Ha. Ay, bilmem ki... ...yani... Uygun bir var mı ki Vardır vardır sen bana güven Sezgilerim çok güçlüdür Hadi bay Haftaya elbise istiyorum ona göre Güle güle güle güle Hay Allah ee, Semra Hanım Bir kere okusaydım Müzik Yavrum ateşler içinde yanıyor, yanıyor. Şurubunu verdin mi? Kaç kere, kaç kere verdin bana mısın demedi. O kadar söyledim. Şuncağıza bir mavi boncuk almadın. Al işte nazara geldi yavrucak. Ah keşke, keşke nazar olsa. Ne nazarı canım? Doktor üşütmüş dedi. <gülüyor> Alo. Evet. Polis mi? Evet. Yalnız mısınız? Anlayamadım. Ben özel konuşacaktım da. İtiraf mı? Hayır hayır. İhbar. Anlıyorum. Olay ne? Cinayet. Tamam. Adınızı adresinizi verin. Bir şeye dokunmayın ve bir yere ayrılmayın. Alo. Alo. Orada mısınız? Evet. Çok şükür hala buradayım. İyi misiniz? Evet henüz kendimi hissediyorum Ne garip değil mi? Anlayamadım Biliyor musunuz polis bey? Benim kadar talih sizi az bulunur Bütün bunları hak etmek için ne yaptım? Alo Alo adresi verin Adres mi adresi yok duygusuz adam Niçin ağladığımı bile sormuyorsunuz Kardeşim kardeşim Bak dinle oraya gelmeden Sana nasıl yardım edebiliriz? Geçti efendim geçti Artık bana kimse yardım edemez Bakın yanlış anlamayın. Ceset nerede yanınızda mı? Ceset mi? Ne cesedi ceset yok ki? Nerede? Yok. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir dakika bir dakika kapatmayın. Yok ama olacak. Hem de pek yakında. Anlıyor musunuz? Müstakmen ceset benim. Yaşayan bir ben. Alo, alo sakin olun. İntihar mı edeceksiniz? Ne fark eder? Öyle de ölmüşüm böyle de. Beni dinleyeyim. Sakın telefonu kapatmayın. Duyuyor musunuz? Bu çok saçma. Evli misiniz? Efendim? Evli miyim öyle mi? Hayır değilim. Sakın evlenmeyin. Bir canavarla aynı evde yaşamak ister misiniz? Şey... Anlayamadım. Evet efendim. Gerçek bir canavar. Onunla yemek yiyecek, televizyon seyredecek, yatağa gireceksiniz. İstisnasız bütün kadınlar canavardır. Evli kadınlar iki kere canavardır. Peki öyle olsun. Yoksa... Yoksa karınızı mı öldürdünüz? Şimdi bütün sorun beklemek. Neyi? Neyi beklemek? Sonu mu? Burada oturmuş kendi ölümümü bekliyorum. Alo? Beyefendi? Sizi kim öldürecek? Orası neresi? Karım beni öldürecek. İşte duydunuz. İntikamımı alın. Kanımı yerde bırakmayın. Kanınız nerede? Mutfakta. Bakın. Duyuyor musunuz? Şarkı söylüyor. Sizi tehdit mi etti? Aşk cihazıyım. Yani başka biri mi var? İhtiyacı yok ki. Uzun zamandır kuş kullanıyordum. Bugün bugün emin oldum polis bey. Artık her şeyi biliyorum. Şimdi mutfakta prova yapıyor. Az sonra beni kereviz gibi doğrayacak. Un gibi, un ufak edecek. Cesedimden en küçük bir iz bulamayacaksınız. Benim karam üç kere canı vardır. Oraya gelmemizi ister misiniz? Çabuk olun. Öyleyse adresi verin. Veriyorum. 8108 Sokak Numara 10 Daire 16. Menekşe apartmanı. Hasan. Kimi ne konuşuyorsun canım? Eyvah karım. Acele edin. Yanlış numara. Hemen yola çıkıyoruz. Bir dakika. Polis bey. Yetişemezseniz. Yetişemezseniz ceketimin sol cebinde küçük bir kağıt var. Cinayetin ayrıntılı planı. Anladım. Sol cebinizde. Kereviz yumurta gibi sözcükler var. İlk bakışta anlamsız gelebilir. Karımı bir psikiyatrist sorgulasın. Sakın unutmayın o bir Sizi bile aldatabilir. Elveda. Yetişemezseniz konuştuğum son insan siz olacaksınız. Çünkü o bir canavar. Üç kere hatta dört kere canavar. Yine mi yanlış numara? <gülüyor> Hadi yemek hazır. Ee, pe peki sunacağım Bayanlar baylar, bu bir soruşturmadır. Gerekirse her birinizle ayrı ayrı da görüşeceğim. Latif Bey de yardımcı olacak. Devam edin Latif Bey. Efendim konu kere biz Daha açık konuşun. Gereği yok efendim, biz anladık. Öyle değil mi Sevil? Biz de anladık efendim. İlk bakışta anlamsız. Ama pek çok karanlık nokta var. Bu bir tehdit olabilir. Aynı fikirdeyim. <gülüyor> Resmen tehlikeli. Bana katıda gibi gelmişti. <gülüyor> Niye öyle bakıyorsun Gülzar? Sizce bunu kim yazmış olabilir? Bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Niye bizi seçtiler? Bizim ha. kime ne zararımız olmuş? Hasan konuşsana sevgilim. O notu sen bulmadın ee, mı? Şey... E, Tabii var siz bir şey söyleyeceksiniz galiba. Ben mi ben? Yo, yo, Emin şey... misiniz? Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangi konuda? Niye bu kadar heyecanlandınız? ki ben ben, ben yok yok küçücük. Bence hiç siz yiyeceğim. bir şeyler biliyorsunuz. Vallahi bilmiyorum. Billahi bilmiyorum. Evet. Bana demişlerdi ki şantaj demişlerdi. Sonra sonra terbiyesi de yerindeymiş. Hmm. Benim suçum yok polis bey. Ha duydun mu ne dediler kız? Sözün bir yeri alıyor şıllık. Abuç pahalı tabii. Çabuk cevap versen ne diyeyim? Ay onu dersen de. Atta mı kalacağız? Neceliksiz? E, e, e, efendim, e, yeterince avucumuzu yaladık ama... onu e, emniyete alamadık. E, ne diyorsunuz siz Latif Bey? Polis var, tanıklar var. Sizi mahkemede sürüm sürüm sürüm göreceğim. Ama ne dedim ben şimdi? E, peki, sözümü geri alıyorum. Heh. Avucumuzu yaladık, unu emniyete aldık. Böyle iyi mi? Bana bakın, karşımda un un deyip durmayın. Elimden bir kaza çıkacak yoksa. Hayır, size ne oluyor anlamadım ki. Allah Allah. Sevgilim neler saçmalıyor bunlar? Hasan... Asa. Bak yerde bir kal. Şeydir bir şeydir adım daha sevleme. Beyler, beyler. Susalım baştan alıyoruz. Aa. Susalım. <gülüyor> Un, artı yumurta. Lim, limo, limonata, kereviz. Biz de hazırız. Bu ne ya? E, efendim açıklayayım. Bunu arkadaşımızın masasının gözünde buldu Sen el alemin masasını mı karıştırıyorsun? Açıklayacağım efendim. E, karım çok titizler. Karınla ne ilişkisi var canım? Ama beni de çok kötü alıştırdı efendim. Şimdi bir toz görünce tüylerim diken diken oldu. Geç geç sadede gel. Ha. Dün akşam mesai bitince her zamanki gibi kendi masamın ve komşu masaların tozunu aldım. Masanın gözü demedin mi? E, masaların gözünü de temizlerim efendim. E, bu nedenle bende her birinin yedek anahtarı da mevcuttur. Ne? Diğerleri bunu biliyor mu? Ha, ha, hayır. E, biraz temizlikten kimseye zarar gelmez diye düşündüğümden ki kimseye söylemedim. Ses, ses, ses, ses. Ee? Arkadaşımızın masasının gözünde elinizdeki notu buldum. İyi de kardeşim saçma sapan bir şey bu. Bir anlamı e, yok ki. Açıklayacağım efendim. Arkadaşımız en son menekçe apartmanı olayını araştırmıştı. Eee tamam ne var bunda? Olay aydınlandı, dosya kapandı. Saçma sapan bir şeymiş. Apartmandakilerin hepsi parara Ben öyle düşünmüyorum. Öyle mi? Oraya kaç kişi gitti? Bir. Soruşturmayı kim yürüttü? Raporu kim yazdı? Canım o işte. Çok mutfaat. Düşünün efendim. Olayı istediği gibi çarpıtabilir. İşine geldiği gibi aktarabilir. Hatta, hatta belki de böyle bir şey hiç olmadı. Nereden bilebiliriz? Her şeyle o ilgilendi. Belki de o saatlerde buradan ayrılmak için bütün bunları uydurdu. Mümkün değil mi? İyi. İyi. Mümkün. Mümkün ama neden yapsın? İşine çok bağlı. İşte şimdi yanıldınız efendim. Siz buradayken öyle görünüyor ama siz 5 dakika dışarı çıksanız yemediği halk kalmaz. Hatta sizi taklit edip diğerlerini eğlendirir. Ya. Ee, ya. Peki bunun anlamı ne? Bence işin içinde başkaları da var. Hangi işin? Ne demek istiyorsun? Filiz Hanım iki gün üst üste haşlanmış yumurta yedi. Yalnız o mu? Arkadaşımız neredeyse bütün bir hafta öğleleri kerevizle geçirdi. Odada dört kişiyiz. Benden başka hepsi kereviz delisi. Üstelik durup durup limonata içiyorlar. Sonra bu notu buluyorum ve her şeyi anlıyorum. Bir şebeke. Evet, bir şebekeyle karşı karşıyayız. Şebeke mi? Ne diyorsun? Evet efendim. Olamaz. Kanıtlar ortada. Açıkça biz de hazırız diyorlar. Hepsi de öyle çalışkandı ki bu durumda suç üstü yapmalıyız. Nasıl? Aa inanamıyorum. Bu bir rezalet. Bu bir skandal. Açıklayayım. Size gelmeden önce uzun uzun düşünün. Mutlu Hanım'ın masasının gözüne bırakacağız ve onun ne yapacağını gözleyeceğiz. Suç üstü. Anlıyorsunuz ya? Evet. Anlıyorum. Su küstü. <gülüyor> İlk bakışta anlamsız gelebilir adlı oyunumuzu dinlediniz.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 Latif Sadrettin Kılıç, Gülizar Tülin Oral, Rukiye Ayten Uncuoğlu, Birinci Polis Tunç Günbay, İkinci Polis Reha Özcan, Komiser Şahin Çelik, Patio tiyatrosu son erdi hoşça kalın